să-n spuni n-aioc când săvii să-mă îșoară mărgei n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 Sevgili dostlar herkese merhabalar Tuna'nın Beri'nin yanından Mahmeli Ketencoğlu ben selam ve sevgiler gönderiyorum hepinize canlı olarak sizlerle beraberim 94.9'da Açık Radyo'dasınız Evet bugün gün akşam da duyurduğum gibi Arnavutluğun güneyinde dolaşacağız ama e, bu maceran, maceranın içinde İstanbul'un da önemli bir payı var e, bu konularda özellikle Arnavut müziği ile ilgili ya da Makedonca şarkılarla ilgili bana her zaman yardımcı olan sevgili dostum Güner Emineoğlu yine arkamdaydı, yine bana destek oldu. Ona çok çok teşekkür ediyorum en başta. Bugün bir müzisyen ailesini konuk edeceğiz. Baba Aslan Leskovich'u. Ee, çocuklar Selim, Aydın ve Hafize Leskoviko. Ee, daha başkaları da var ama onların isimleri belirtilmemiş bir e, aile topluluğu bu. Leskovik, yani Leskovik'li anlamında kullanıyoruz Leskoviko'yu. Leskovik şehri e, Güney'in güneydoğusunda, Güney Arnavutlu'nun güneydoğusunda yer alan bir şehir. Ee, Yunanistan'da sınır. Evet. Baba hemen hatırlayalım. Ee, evet, Aslan Leskowiku çok meşhur bir klarnetçiymiş. ki zaten e, klarnetin 19. yüzyılın ortalarından sonra e, bu bölgeye geldiğini eğer hatırlarsak e, en önemli klarnetçilerden biriymiş Aslan e, Leskowiku. E, kızı Hafize. Şarkı söylüyor, büyük bir şarkıcı ve aynı zamanda keman çalıyor bu e, kayıtlarda. E, Aydın Leskoviku ve Selim Leskoviku Klan'le çalıyorlar. E, hatta Aydın Leskoviku daha sonra e, Amerika'ya gitmiş e, küçük bir plak firması kurup hem kendi plaklarını hem de e, Amerika'ya göç eden Balkanlı göçmenlerin ee, müzisyenlerinin yer aldığı plakları yayınlamış. Ee, böyle bir aile. Şimdi isterseniz e, öncelikle ne dinledik onu söyleyeyim ben size. Ee, Aydın ve Selim Esku çalıyorlar. Ee, döşeli ya da e, işlenmiş e, dans diye geçiyor. Bu bir enstrümantal parçaydı. Ee, canlı bir parçaydı. Ee, şimdi dinleyeceğimiz parça da e, Selim ve e, Arnavut Beyler yani Arnavut Efendiler tarafından e, bestelen, e, çalındığı söyleniyor plan üzerinde. O şekilde bir açıklama konmuş. E, eğer doğru anımsıyorsam e, 16-8'lik bir parça bu. Ve e, Yunanistan'ın öte, yani, e, sınırın öteki tarafında da e, Yunanistan'ın Makedonya bölgesine tekabül ediyor. Bu ritmeye rastlıyoruz. Daha doğrusu e, Arnavut müziğinde bu ritmi ilk kez duydum ben. E, bir dinleyelim bu parça e, Hafize Leskovico'nun bestesiymiş. Evet sevgili dostlar bugün Arnavutluğu'nun güneyindeyiz ve e, Leskowiku ailesinden bahsediyorum size. Bu aile e, Arnavut müziğini ilk kayda alan ailedir. E, o bakımdan da e, son derece önemli e, Arnavut müziği tarihinde çok önemli bir aile. E, doğum ve ölüm tarihlerini ne yazık ki bilemiyoruz. E, Leskovik şehrinde doğup büyüyor Hafize. Diğer kardeşleriyle beraber, Selimle beraber, İkisi de Askan, Aslan Lescovik'inun çocukları, ee, Sazet diyorlar bu tarz topluluklara. Az önce dinlediğiniz tarzdaki topluluklara ee, belki Saseyeti filan, ee, hatta kötü bir e, akıl yürütmeye de bulunup Saseyet, Saseyet, Sazet olmuş mudur diye düşünmüyor, değilim. E, bu topluluklar genellikle işte klarnet, keman, lauta zaman zaman da def ya da bendir ya da daire ne derseniz bu dörtlü e, takımlardır. Daha geniş sazet toplulukları var tabi. İşte iki tane klarnetin olduğu, iki kemanın olduğu ya da iki lauta'nın olduğu e, çok daha geniş e, sazet toplulukları var. E, Güney Ernavutluğun güneydoğusuna Geliyor dediğim gibi Leskovik şehri. Aslan ve Selim Gülent'e çalıyorlar. Hafize Kemal çalıyor. Ee, daha sonra da Aydın yine diğer erkek kardeşleri o da Gülent'e e, çalıyor. Bu sazet topluluğunda. Ee, hemen bakıyorum. Evet. <gülüyor> 20. yüzyıl başlarında bu Arnavutluk'taki ilk Sazet Topluluğu'nun kuruluşu. Ve ee, çok kısa zamanda meşhur olmaya başlıyorlar. E, i̇lk Arnavutça plak kaydını da dediğim gibi e, onlar yapıyor. 20. yüzyıl başında aile İstanbul'a taşınıyor. 1914'te. Artık hangi nedenlerle o dönemler çok karışık zaten biliyorsunuz. 1910'da özür dilerim. 1910'da İstanbul'a taşınıyorlar. Ve 14'te şehirlerine geri dönüyorlar. Ve bir kafe açıyorlar. Orada çalışmalar yapıyorlar. Orada çalıyorlar her akşam. Aynı zamanda da çevre şehirlerde turnu yapıyorlar. 1922'ye kadar bu süreç devam ediyor. 1922'de tekrar İstanbul'a geçiyorlar. 30'lara hatta 30'lı yıllarda e, İstanbul'da işte e, Leskovik, Korça ve Permet, Prmet kulüplerinde müzik yapmışlar. Şimdi o, o zaman İstanbul'u düşünelim. 1920'lerin İstanbul'u tabii ki e, Arnavutlar var, Yüzyıllardan beri var. Fakat e, öyle mekanlar açılmış ki demek ki Leskovik şehrinden. Gelen insanların daha çok gidip geldiği ya da işte Korça şehrinden ya da e, Pırmet şehrinden gidip gelenlerin e, hani söz yerinde ise takıldığı kafeler, kulüpler varmış ki bizim Hafize ve Selim ve Aydın e, orada çalmışlar 1930'lı yıllarda. E, tabii özellikle kaba dediğimiz tarzlarda e, Selim Leskovico'nun ee, çok büyük ustalığı var. Hafize'nin şarkı söyleme biçimi de e, bugüne dek ha bugün e, Arnavutluk'ta, Arnold, Güney Arnavutluk'ta şarkı söyleyen insanların kılavuz aldığı, rehber aldığı bir ses ee, ve yine bir yenilik yapıyorlar yaptıkları müzikte. Köy şarkılarını aslında enstrümansız olarak söylenen köy şarkılarını alıyorlar. Bunları e, Sazet topluluğuyla icra edip e, birazcık e, kar daha karmaşık hale getiriyorlar. Ve bu sayede de e, şehir şarkıları geleneği ortaya çıkıyor. Yani Güney Arnavutluğun şehir şarkıları geleneğinin kurucuları da diyebiliriz. E, orkestraya uyarladıkları için. E, bu Leskovico, Leskovico ailesini. E, Odeon, Columbia S ve e, His Master's Voice sahibinin sesi plaklar, e, firmaları için plaklar yapmışlar. Ama daha başka küçük firmalar da var. İlk kayıt önerisi 1914'lerde e, geliyor Hafize Hanım'a. E, yani İstanbul'dan e, Arnavutluğa döndükleri zaman. E, düşünün yani o yıllarda aslında ne olup bittiğini başka başka kitaplardan, romanlardan da öğreniyoruz. Necati Cumalı'nın meşhur Makedonya 1900 kitabında uçak, uçağa dair mesela oradaki batıl inançlar anlatılır. Uçak diye bir şeyin olamayacağı yani ya da bunun işte din tarafından kesinlikle uygun görülmeyeceği Düşünceleri filan köy kahvelerinde dolaşıyormuş. E, Hafize Leskovik'u'ya sesini kaydereceğiz, sesini banda e, plağa alacağız dedikleri zaman tabi ki tam anlamamış insanlar bunu. Herkes bir fikir yürütmüş. Hatta birileri e, eğer o plağa verirsen sesini kaybedersin filan demişler. Yani yeni buluşların e, toplumdaki e, bahtırlarla ne diyelim ee, mücadelesi bunlar. Tabi aynı zamanda da e, şöhret olacaklarını, para kazanacaklarını da hissetmişler ve bir şekilde e, iyi ki teklifi kabul etmişler. Ve tabi hem ilk kayda alınan Arnavut müziği hem de ilk kayda alınan Arnavut şarkıcı oluyor kendisi. Hafize, Hafize Hanım, Hafize Leskoviku. Kendinden önce Mitriya adında bir e, şarkıcı varmış. O da çok meşhurmuş. Ee, ilk kadın şarkıcı oymuş aslında orada. Leskovik şehrinde. Fakat bu plak yapıldığı yıllarda e, yaşamıyormuş. Dolayısıyla e, sesini kalıcı hale getirememiş kendisi. Diyelim ve hemen bundan sonraki şarkıyı anons edelim. E, parçanın Türkçe açıklaması, ha, tabii Hafize söylüyor. Pamuk gibi beyaz eller. <gülüyor> Evet, Leskowiku ailesini dinliyoruz bugün programda. Ee, Güney Arnavutluğun Doğusundan hatta. Ve e, pamuk gibi beyaz eller idi parçamızın ismi. Ee, solo ses, birinci ses Hafize Leskowiku'ydu. Ee, 1930 sonrasında... Biraz bilgiler karanlıklaşıyor ne zaman öldüler nerede öldüler yani muhtemelen İstanbul'da e, öldüler yalnızca aydın Leskovik'u Amerika'ya Göçmüş onu biliyoruz onu söylemiştim size zaten e, Dolayısıyla Hani e, yazılı kültür eksiğimiz burada da ortaya çıkıyor bu plakların bir kısmı Arnavutluk'ta bir kısmı da İstanbul'da kaydedilmiş Çok not düşülmemiş Hangisi İstanbul'da kaydedildi diye ee, dinleyeceğimiz parçanın adı tam da senin bahçende. Yine Hafize Leskoviko söylüyor. Evet, Güney Arnavutluk'tan Leskowiku ailesini ilk zazet topluluğunu kuran ve Arnavut müziğini ilk kaydeden topluluk olan Leskoviku ailesini dinlemeye devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz şarkının adı Berberi Kızı Selim ve Hafize beraber söylüyor. Evet, Berberi Kızı adlı şarkıyı dinledik. Selim ve Hafize Leskovico seslendirdiler. Şimdi yine aynı ikili malum Güzel Burun adlı şarkıyı seslendirecekler. Muhtemelen sevgilisinin burnu pek güzelmiş. Bu arada özel bir bilgi Hafize Hanım hiç evlenmemiş. Evet sevgili dostlar, ee, şimdi meşhur bir şarkı var. Aslında bu şarkıların hepsi bugün canında söyleniyor. Çünkü dediğim gibi e, ilk kaydedilen şarkılar, e, bugünkü şarkıcılara da rehber olan şarkılar bunlar. Gerek icra bakımından gerek şarkıların kendi olması itibariyle. Tabii kayıtlar çok kötü farkındasınız. E, bazıları için sıkıcı olabilir. Fakat e, eskiden bu işler böyleydi. E, steril müzik e, kaydetmek çok zordu. E, aşama aşama bugüne geldik. Dolayısıyla insanlar böyle müzikler ve e, bu koşullarda kaydedilmiş plaklarda e, yıllarca, on yıllarca, elli yıl, altmış yıl dinlediler. Bu parçanın özel bir e, anlamı yok. Cimi cimi ja, bir çeşit lay, lay gibi. Selim ve Hafize birlikte söylüyor. Dediğim gibi bugün de çok sevilen bir parçadır bu. dikkat ettiyseniz bu şarkı Türk müziği ögelerini fazlasıyla taşıyor ee, bizim e, uşak dediğimiz makamda yani komala bir e, şarkı e, geleneksel olarak güneyde böyle bir müzik yok e, Orta Arnavutluk'ta var e, zaten güneyin yanı orta e, dolayısıyla e, bu şarkıyı da e, daha çok Orta Arnavutluk'tan gelen şarkıcılar seslendiriyorlar e, Balkanlarda makamsal müzik türlü türlü yerlerde e, var ve yaşıyor. Hatta şimdi dinleyeceğimiz e, trendeliğine şeyi Güner e, bunun Türkçesinin ne olduğunu bulamamış. Selim ve Hafize birlikte yine. sevgili dostlar bugün e, Leskovik ailesinden söz ediyorum size. Leskovik e, şehrinde doğ doğmalarına karşın e, 1922'den sonra e, temelli olarak İstanbul'da ikamet eden bir aile bu. E, hareketli harika bir şarkıydı. Şimdi sözlü bir şarkının enstrümantal versiyonunu dinleyeceğiz. E, Tabi klarnette Selim Leskovich var. İki elti birbirini kardeş gibi sever parçanın ismi. Bir dans havası dinledik. Valle diyorlar harnovtlar. Ee, Selim Leskovik'i dinlemeye devam ediyoruz. Ee, bu parçanın adı da e, ne diyelim? Selim klarnetle yarışıyor, güreşiyor, flan gibi bir şey. Ee, kaba dediğimiz e, ağır havayla başlıyor. Selim Leskovico çaldı. Kemanda da hafize vardı. Bir enstrümantal parça daha dinliyoruz Selim'den. şarkımız kaldı. Ee, avlunun başına merdiven koydum diye çevirmiş Güner. Ee, muhtemelen avlunun başında veya sonunda neyse sevgilisinin odası var diye bir fantazi yaptım. Dinleyelim Hafize söylüyor yine. Evet sevgili dostlar Leskovico ailesinden bahsettiğim bir programı e, Delikanlı Çoktandır bana gözükmüyor adlı şarkıyla bitiriyoruz Sevgili dostlar bugün <gülüyor> güneyin, Arnavutluğun e, güneyindeydik hatta güneyin güneydoğusundaydık e, ve e, Hafize Aydın ve Selim Leskowiku, Leskowiku kardeşlerin e, müziğini dinlettim sizlere e, Arnavutluk'ta yapılan ilk kayıtlardı bunlar bir kısmı da İstanbul'da yapılmıştı kayıtların. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Bütün sosyal medya mecralarından ulaşma şansınız var yine. Aynı zamanda da hem bu programı hem de bundan öncekleri tunaninberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta hoş sürpriz, sürprizlerim olabilir. ...görüşmek üzere. sare. Samăi șoară marjei, n-să spun n-aioc când să vii. Samăi șoară Suna'nın beryani. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencio.